Cenab-ı Hak kıskanç olur mu? Cenab-ı Hakk'ın kıskançlığı nasıl olur? Gayretullah'a nasıl dokunur insanın yaptıkları? Hocam çok güzel bir konu gerçekten. Ben bir vesileyle bir yerde konuştum. Hocam Allah kıskanır mı dediler. Valla kıskanıyor dedi. Hı hı hı. Çok enteresan. Hocam gayretullah demek helal ve haram çizgine itina göstermek demektir. Helal ve haram konusu da hadislerde çok geçiyor. Allah Resulü'nün Allah'ın işte kıskançlığı vardır. Onun kıskançlığı haramları çiğnememektir diyor. Şimdi haramların çiğnenmemesi bize Allah'ın hayatımıza dair kurallar koyduğunu ve insanların asla rastgele yaşayamayacağını ortaya koyuyor. Zaten Rabbimiz siz kendi başınıza bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz buyrukları bize bu gerçeği hatırlatıyor. O yüzden baktığınız zaman Rabbimiz kıskançlıkla kastı şunu, şu olduğunu düşünüyoruz biz. Allah mülkünde tek söz sahibi olmak istiyor. Tevhid. Hani iyâkenâ budu ve iyâkenestâin. Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım etsin. Tek merci olmak istiyor Allah. Çünkü Rabbimiz'in izzeti var hocam. Rabbimiz'in onuru var. O Allah, o Rab. Dolayısıyla ey insan sen kulsun ben Allah'ım. Sen benim, sen bana aitsin, ben sahibim bu mesajın verildiğini görebiliyorsunuz. Helal ve haram çizgi açısından baktığınız zaman bu duygu hocam aynı zamanda Allah'la kul arasındaki ilişkiyi de aktif hale getiriyor. Çünkü kul ne yapıyor biliyor musunuz? Dediğiniz gibi gayretullah'a dokunur mu diye hassasiyet gösteriyor. Evet. Hani Kur'an ayetlerinde vardır ya hocam havf ve raca, korku, imit. Evet. Şimdi korkudan kastımız böyle kaçacak delik aramak değil. Allah'ın hatırına dokunmamak. Allah'ın çizdiği sınırlara yaklaşmamak. Çünkü Rabbimiz yaklaşmanın dediği birçok kuralları var. Helalleri anlatmış, haramları anlatmış. Dolayısıyla kul hassasiyet gösteriyor. Hatır sayıyor hocam. Ve raca ama ümit etmeyi de asla elden Bırakmıyor. Dolayısıyla Gayratullah'ın insan psikoloji açısından baktığımız zaman, insanın dünyası açısından baktığımız zaman çok ciddi katkılarının olduğunu görüyoruz. Çünkü biz şaşıran bir varlığız hocam. Biz yolumuzu kaybeden bir varlığız. Dolayısıyla insanoğlunun alışkanlığı sebebiyle ona hap gibi yani Rabbimiz bu özelliğimizi biliyor. Kulun şuraya git, buraya gitme. Şunu söyle, bunu söyleme. Şuraya bakabilirsin, buraya bakamasın tarzında özü verdiğini görüyoruz. Geri kalan alanda da kula tercih hakkı sunuyor hocam. Dedik ya biz tercihlerimizin kurbanıyız. Bu bağlamda Rabbimizin bize bir çeki düzen verdiğini, bize bir yol ve yordam gösterdiğini hani diyor da'ilen mi Yolunu kaybetmiştin. Allah sana yol verdi, yol gösterdi. Dolayısıyla Gayretullah'ın çok iyi bir pusula, çok iyi bir kılavuz olduğunu da Gayretullah'ta özellikle daha iyi görebiliyor, şahit olabiliyoruz. Evet aslında mutasavvıflar da e, aslında bizde olan bütün o hani ahlakın aslında Cenab-ı Hakk'ın ahlakının bir yansıması oluyor o güzel ahlakın esasında. Dolayısıyla burada hani o Gayretullah dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın aslında kulunun e, yanlış olan bir şeye gitmemesi konusunda e, hassasiyet göstermesi anlamında e, bizde de olması Cenabı ı Hak'tan tabii ki olan bir tecelli olduğunu gösteriyor. Aynen hani peygambemiz de beni Rabbim terbiye etti. Ne güzel terbiye etti. İşte hocam bir terbiye metodu Gayrıtullah. Evet, evet. Ve buna da çok ihtiyacımız var hocam. Gerçekten hele şu dönemde seküler dünyada bireyselliğin çok arttığı bir dünyada Gayrıtullah'ın ben buradayım kulum gibi bir çağrı olarak karşımızda bulunduğunu görebiliyoruz. Evet hocam.